rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ubade bin Samit radıyallahu anh Ensar'ın hazreç koluna mensup olan Übade bin Samit, 586 yılında Medine'de dünyaya geldi. Übade, nübüvvetin 12. yılında 12 Medineli Müslümanla birlikte Mekke'ye giderek 1. Akabebiyatında bulundu. Ertesi yıl yapılan 2. Akabebiyatına da katılarak orada seçilen 12 nakib arasında yer aldı. Medine'ye dönünce İslamiyet'i yaymak için büyük gayret gösterdi. Yakın arkadaşı Kab' bin Ucre'yi Müslüman olmaya ikna edemeyince evine gidip onun putunu kırdı. Kâb buna öfkelendiyse de kısa bir süre sonra İslamiyet'i kabul etti. Übade, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden Enes bin Mali'in teyzesi Ümmü Haram binti Milham ve Cemile binti Ebu Saksa ile evliydi. Hicretin ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Übade ile muhacirlerden Ebu Mersed Kennaz bin Hasinel Ganevi'yi kardeşi ilan etti. Allah Resulü'nün emri üzerine Abdullah bin Sabit bin As ve Hafsa binti Ömer gibi sahabilerle beraber halka okuma yazma öğretme görevini üstlenen Übade, Bedir, Uhud, Hendek savaşları ve Hudeybiye anlaşmasında yer almasının yanı sıra Mekke fethi esnasında Ensar Birliği'nin komutanlığını yaptı. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen beş Medine'li sahabeden biri arasında yer alıyordu. Ubade bin Samit radıyallahu anh. Aynı zamanda Allah Resulü'nün vahiy katibi de olan Ubade bin Samit radıyallahu anh, Ashab-ı Suffe'den Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenlere Kur'an öğretiyordu. Allah Resulü, onu zekat memuru olarak görevlendirdiği zaman kendisine bir yanlışlık yaparak kıyamet gününde bağıran bir deveyi, böğren bir ineği, meleyen bir koyunu omuzuna yüklenmiş halde Allah'ın huzuruna gelmemesi için dikkatli davranması konusunda nasihatlerde bulundu. Hz. Ömer'in hilafeti devrinde Dımaşk emiri Yezid bin Ebu Sufyan, halife Ömer bin Hattab radiyallahu anha bir mektup yazarak Suriye halkına Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı öğretecek muallimlere ihtiyacı olduğunu ve bu amaçla 3 kişi gönderilmesini istedi. Bu talep üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an, ibade bin Samit, Muaz bin Cebel ve Ebut Derda radıyallahu an, Allah onlardan razı olsun, Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı öğretmek üzere Suriye'ye yolladı. Hazreti Ömer'in tavsiyesi üzerine Ubade bin Samit, Muaz bin Cebel ve Ebut Derda radıyallahu anhum ecmaîn, Humus, Dımaşk ve Filistin'de muallimlik görevlerini ifa ettiler. Übade aynı zamanda Kudüs'te katılık yapıyordu. Suriye valisi Muaviye bin Ebu Sufyan'la birlikte Bizans topraklarına gerçekleştirdikleri bir seferde Übadenin faiz olarak kabul ettiği ticari bir meselede vali ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Bu yüzden Übade seferin ardından Medine'ye döndü ve konuyu Hz. Ömer radıyallahu anh ile istişare etti. Halife Hz. Ömer radıyallahu an Übade'ye kendisi gibi insanların bulunmadığı yerlerin hayırsız topraklar sayılacağını söyleyip onu Suriye'ye dönmeye ikna etti. Ayrıca Muaviye'ye yazmış olduğu mektupta ihtilaf ettikleri konuda Übade'nin haklı olduğunu belirterek onun görüşünü uygulamasını istedi. Bir vali olarak kendisinin Übade üzerinde otorite kullanmaya kalkışmamasını tavsiye etti. Übade bin Samit ile Muaviye arasında vuku bulan görüş ayrılıkları bu kadarla da kalmadı. Bir gün Muaviye, hutbede veba görülen yerden kaçmak gerektiğini söyleyince, Übade ona itiraz etmiş, bu konuyu annesi Hind'in kendisinden daha iyi bileceğini söylemişti. Muaviye daha sonra Übade'yi çağırarak yaptığı müdahalenin usulsüzlüğünü hatırlatınca, Übade yapılan haksız tenkitlere aldırış etmemek üzere Resulullah'a biat ettiğini bildirmiş, ardından Muaviye bir ikindi namazından sonra Übade'nin itirazında haklı olduğunu ve onun fıkhı kendisinden daha iyi bildiğini itiraf etmişti. Muaviye bin Ebu Sufyan'la ibade arasındaki anlaşmazlığın Hazreti Osman devrinde de sürdüğü, Muaviye'nin Übade'yi Suriye halkını kendi aleyhine kışkırttığı iddiasıyla halifeye şikayet ettiği, bunun üzerine Übade'nin Medine'ye döndüğü tarih kaynaklarında yer alır. İbade. İslam fetihlerine devam etti ve akabinde Humus'a vali olarak tayin edildi. Bu görevi icra ederken Hicret'in 17. senesinde Laskiye ve Cebeliye'yi ele geçirdi. Tartus ve İskenderiye'nin fethinde kontan olarak görev yaptı. Fethedilen bölgelerin imar çalışmaları için bir hayli gayret sarf etti. Hicret'in 28. yılındaki Kıbrıs seferine eşi Ümmü Haram'la birlikte katıldı ve Ümmü Haram, Kıbrıs seferinde şehit oldu. hazret Ömer radıyallahu anhın Mısır'ın fethiyle görevlendirdiği Amr bin As halifeden yardımcı kuvvetler isteyince halife hicretin 20. senesinde her birinin kumandasında bin kişi olmak üzere Übade bin Samit, Zübeyir bin Avvam, Miktad bin Esved ve Mesleme bin Muhallet ile 4 bin kişilik bir kuvvet gönderdi. hazret Ömer radıyallahu anh, Amr bin As'a yazdığı mektupta ayrıca bu dört kumandandan her birinin bin kişiye bedel olduğunu kaydetti. O günlerde Mısır valisi Mukavkıs'ın talebiyle Amr bin As'ın yolladığı on kişilik heyetin başkanlığını yapan Ubade'nin heybetli görünüşü ve güzel konuşmasıyla Mukavkıs'ı etkilediği ifade edilmiştir. Ubade vefatından kısa bir süre önce kölelerini Hizmetçilerini ve komşularını yanına çağırarak onlardan helallik istemiş, oğlu velide Allah'a ve kadere hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmasını vasiyet etmişti. Bu sırada çevresinde bulunanlara bir hadisi yanlış anlaşılabileceği endişesiyle o güne kadar rivayet etmediğini, bu hadiste kelime-i getiren kimsenin cehennemde ebedi olarak kalmayacağının bildirildiğini söyledi. Übade bin Samit radıyallahu an 2 metreden uzun boyu, geniş omuzlarıyla heybetli bir şahsiyetti. Koyu esmer tenli, güzel giyinmeyi seven yakışıklı bir sahabeydi. Zengin olduğu halde zahidane yaşamayı tercih eden ve ihtiyaç sahiplerine ve özellikle muhacirlere ikramda bulunmayı seven Ubade bin Samit radıyallahu an Hicret'in 34. yılında Filistin'de vefat etti ve de defnedildi. Salatu selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pâk ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe kiramın üzerine olsun.